İslami anlayışa göre herkes öncelikle emek sarf ederek ihtiyacını karşılamaya teşebbüs edecektir. Kişi elinin emeğiyle elde ettiğinden daha hayırlısını yememiştir. Ancak bir özür sebebiyle çalışamayan veya geliri ihtiyacını karşılamayan kişilere elinde fazlası olanlar yardımda bulunacaklardır. Bu yardımın nafaka, tasadduk, zekat, Fıtır sadakası, kurban, hediye, kullanmaya verme, iare, vakıf, sadaka-i cariye, devlet bütçesinden geçimlik maaş gibi birçok çeşidi vardır. Emeğiyle kendine yetmeye çalışmayı birinci, infakı da ikinci kural sayarsak, üçüncü temel kural israfın yasak olmasıdır. Zenginler ne kadar servetleri olursa olsun, bunu kullanırken meskende, binekte, yemede, içmede, giyinmede, eğlenmede, gösterişten ve israftan sakınacaklardır. Allah'ın insanları servetle de imtihan edeceği bilgisi ve nimetlerden hesaba çekilme sorumluluğu, müminlerde şuur ve duygu olarak yerleşmiş bulunacaktır. Mü'min, ırmaktan abdest alırken bile suyu yeteri kadar kullanmakla yükümlüdür. Dördüncü kural, faizin haram olmasıdır. Nitekim infak ve tasaddukla ilgili bulunan ayetlerden sonra faiz yasayla ilgili olanlar gelecektir. Bir sosyoekonomik düzen içinde faizcilik ve tefecilik zihniyeti hakim olduğu müddetçe sosyal adalet ve refahın gerçekleşmesi mümkün değildir bünyesinde faize yer veren sistemlerde görülen refahın asıl faktörlerinin başka olduğuna dikkat etmek gerekir. İslam'ın daha önce andığımız temel kuralları hayata geçirildiğinde ise, insanları bedbaht, verimsiz, sağlıksız kılan, gelişmelerini ve var ediliş amaçlarını gerçekleştirmelerini engelleyecek boyuttaki yoksulluk ortadan kalkacak, insanlığın hayatına huzur, sükun, barış ve nisbi de olsa bir mutluluk gelecektir. Allah'a itaat ve ibadet mahiyetinde olan, İslam'a ve Müslümanlara yardım ve fayda getiren her harcama Allah yolundadır. Kur'an deyişiyle fi sebilillah'tır. Bunların en faziletlisi de İslam'a güç kazandırmaya, onu koruyup geliştirmeye, ülkeyi düşmana karşı savunmaya yönelik bulunan cihad için yapılan harcamalardır. Bu manada harcama, infak yapanların alacağı karşılık, toprağa ekilen ve 1'e 700 veren buğday tanesi örneğiyle açıklanmıştır. Genellikle iyiliklerin sevabı 1'e 10 olduğu halde Allah yolunda harcama yapmanın sevabının 1'e 700 oluşu hem çok önemli bir teşvik unsurudur hem de bu ibadetin diğerlerinden daha zor olduğunu gösterir. Çünkü nefisler cimriliğe meyillidir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başak akıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin. O kimsenin misali üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden bir istifadeleri olmaz ve Allah... İnkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu zemininden ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da bakıma muhtaç, çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor.'' Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir, bütün iyilik ve güzellikler O'na mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise... Kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızın bu günlükte sonuna geldik. Bir sonraki programda, Bakara Suresi'nin 262 ile 268. ayetlerinin tefsiriyle devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu. Eser Diyanet Yayınları. Seslendiren Erol Eren.